1302 numaralı konu Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Kur'an'ı ezberlemesi Hazreti Ali şöyle diyor Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra iki kapak arasındaki Kur'an'ın tamamını ezberlemedikçe abamı sırtımdan çıkarmayacağım diye yemin ettim Kur'an'ı ezberleyinceye kadar da abamı çıkarmadım